بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرورا نفسنا ومن سيئة أعمالنا من يهده الله فلا مذلله ومن يدلل فلا هادية له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمن اتقوا الله قد تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون أنا بعض Değerli kardeşlerim, 60. konu ve 127. dersi görüyoruz. Geçen hafta e, Hayber kalasının, Hayber kalelerinden geriye kalan kısımların fethini görmüştük. Yani bu Hayber'in fethi iki bölümdeydi. E, bu geçen haftaki bölümde geri kalan Hayber kalelerin fethi yapılmıştı. Toplam 8 tane kalesi vardı zaten. İlk etapta birinci en önemli kale, Naim Kalesi sonra da diğerleri fethedildi. Şimdi bu ikinci bölümden yani e, Hayber'in geriye kalan kalelerinden fethedilen kalelerinden ve o fetihler esnasında e, cereyan eden olaylardan ne elde edeceğiz? Anlattığımız şeylerden ne alacağız? Onu söyleyeceğiz. Birincisi değerli kardeşlerim Allah Azze kendilerine gazap ettiği ve zilleti adili yazdığı kavmin malları ve kaleleri kendilerine fayda vermez. Birincisi bu diyor müellim. Allah-u Teala nimetlerinden ve iyi, güzel, hayırlı olan şeylerden verdiği, adeta kendilerine bu tür şeylerle garh ettiği ve sonra da bunların bu nimetlere nankörlük etmesi neticesinde de kendilerine zillet helak ve sürgün elbisesini tattırdığı kimselerden bahsediyor. Nerede? Sebe suresinde. Yani delil olacak şeylerden biri de bu. Allah-u Teala buyuruyor ki Sebe suresinde لَقَدْ كَانَ لَكُمْ لَقَدْ كَانَ لِسَبَئِنْ ف۪ي مَسْجَنِهِمْ آيَةً Yemin olsun ki Sebe kavminin Sebe Yemen'de bir kavim. Yemen tarafında daha doğrusu. Onların diyor meskenlerinde yani yerleştik olduğu yerlerde barındığı yerlerde bir ayet vardır. Cennetane an yeminim ve şimal Onların sağ ve sol tarafında birer bahçe vardır diyor. Evet. Sağ ve sol iki tane bahçeden oluşuyordu Birer tane bahçeden yani. Kulu min rızkı rabbikum ve şkuru leh. Onlara yiyin Rabbinizin rızkından ve ona şükredin deniliyor. Rabbinizin rızkından yiyin ve şükredin. Beldetün tayyibetün ve Rabbin gafur. İşte bu tertemiz güzel veya da güzel bir belde. Yani size bahşedilen güzel bir memleket. Rabbun gafur ve başlayıcı da bir Rab. En yani Allah'a zerreceler. Onlar ne yaptılar? Fa'aradu aleyhim seylan arım. Seylan arım. Onlar yüz çevirdiler. Yani nankörlük etmemeleri gerekiyordu ancak onlar yüz çevirdiler nankörlük ettiler ve Allah Azze ve Celle de diyor ki biz onların üzerine arim selini gönderdik ve beddelnâhum bi cenneteyhim cennetey ve onların o iki bahçesini o güzel iki bahçelerini başka iki bahçeyle değiştirdik zevâtey ukulin hamtın ve eslin ve şeyin sidrin galil o bahçenin diyor, yemişleri buruk, acı ılgından ve az da böyle sidir ağacı var. Yani buna sidir ağacı, bir diğer, diğer bir tabirle de Arabistan kiraz deniliyor. Bu iyi yemişlerle, ağaçlarla yani bahçe içerisindeki bu sıfatlardaki ağaçlarla değiştiriliyor. Yani o güzellik, o lezzet gidiyor. Yerine acı, buruk, ılgın. Evet. Bu tür e, yemişleri olan, yani faydasız, hatta insana belki de zarar verecek e, yemişleri olan, meyveleri olan bahçelerle Allah Azze ve Celle değiştiriyor. Yani onlara bir ceza veriyor. Ve'lke cezeyna hum bima keferuh. İşte bu. Yani bu şekildeki değişim. O güzelliklerin alınıp yerine bu kötü olan şeylerin getirilmesi <gülüyor> bima keferu bima keferu nankörlük etmelerinden dolayıydı. Nankörlük etmelerinden dolayı onların cezası. Ve hel nu cezî illel kâfû. Biz ancak nankörden başkasını mı cezalandırırız? Diyor. Ve anda vacan na baina hum wa baina fiha qur'an zahira Sure yine o Sebe ahalisinin Sebe kavminin bulunduğu ortamdan onlara bahşedilen şeylerden bahsetmeye devam ediyor Allah azze ve celle. Onlarla Seberilerle e, şehirler arasında Diğer şehirler arasında, ki o şehirler mübarek, bereketli kıldığını şehirler arasında böyle görünen başka başka şehirler, köyler var ettik diyor. Ve kadderna fiyat seyir. Ve orada o yollarda, giriş gelişlerde seyri giriş gelişi, konaklamayı da takdir ettik. Yemen'den Şam'a kadar gider gelirlermiş böyle. O güzellikler içerisinde. Subhanallah. Seyru fihâ le yâliye ve eyyâmin. aminin Gece gündüz diyor. Dolaşın. O güzel şehirler arasında gece gündüz dolaşın. Hem de nasıl? aminin Emin olarak. Evet. Evet. Onlar ne diyorlar peki bunun karşılığında? Tekal urabbena baid bayna asfarina. Bizim bu seferlerimizin arasına ayır. Yani bu gidiş gelişlerimizi birbirinden ayır, uzak et. Vadalemu anfusuhum. Onlar kendilerine zulmettiler ve ca'nnahum ahadita. Biz onları hikayeler kıldık. Yani Sonraki kimselere anlatılacak birer hikaye kıssa haline getirdik. Ve mezzaknahum kullu memazzaqin. Biz onları tam bir parçalaşla parçaladık diyor. İnne fi zâlike âyât li kulli sabârin şekûr. Muhakkaken bunda çok sabreden ve çok şükreden kimseler için her bir kimse için ayetler işaretler vardır diyor. Evet. Şimdi bu ayetlerin tefsirinde katade rahimahullah diyor ki iki dağ arasında bir cennet vardı diyor bu sebe ahalisinden bahsederken ayetin tefsirinde bir kadın diyor sırtında kafasında kafasının üzerinde sepetiyle gelir ve o iki dağ arasında o bahçelerin içerisinde dolaşır ...ve sepeti... E, ...dolar... ...eliyle dokunduğu şeyler sebebiyle... ...sepetin içi dolardı diyor... ...yani o kadar bol... ...bereketli... ...yani eliyle neye dokunursa... ...onu elde eder ve dolardı diyor... ...ama... ...onlar... ...azdıklarında... ...hadde açtıkları zaman... Allahu u Teala onlara bir... ...bir dabe... Bir, ...yani böyle bir canlı gönderiyor... Fare türünden, hem de büyük fare. Ondan sonra orayı helak ediyor. Evet. O helak edince, o iki bahçeden geriye kalan, ayette anlatıldığı gibi, meyveleri buruk, acı, ılgın bir hale geliyor, Sübhanallah. Hep nankörlüklerinin sebebi. Ve ceannâhum ahadîd, biz onlara anlatılan hikayeler, Biz onlara hikayeler yaptık derken Ebni Zeyd diyor ki biz onları insanlar için yani bu hususta örnek verilen bir misaller haline getirdik diyor. Bir misaller örnekler çünkü insanlar ibret alması lazım. Nankörlük etmemesi gerek. Allah Azze ve Celle nimetini nankörlük edenden çekip alıyor. Allah nankörlükten bizi korusun. Amin. Fıtrat da var. وَكَانَ الْاِنْسَانِ كَفُورًا İnsan çok nankörl. Ama bu nankörlüyü dizginlemek, Allah Azze ve Celle'ye karşı bu nankörlüğü kesinlikle kontrol altına almak gerekiyor. Bunu bastırmak gerekiyor. Bu bir insanın e, fıtratında olan bir huy, bir alışkanlık, bir ahlak. Buna ancak ve ancak iman, salih amel. Allah'a zikirle bastırabilir. Çok şükürle bastırabilir. Çünkü Allah Azze ve Celle ne dedi? Veşkuru. Yani onun size verilen rızıklardan yiyin. Veşkuru lehu. Ona şükredin diyor. Şükretmekle. Şükretmekle demek ki nankörlük ortadan kalkar. Şükür, bir sürü bunun mertebeleri var. Başta iman, o imanını yerine getire, getirmek salih amel ve benzeri şeyler. Dille olanlar, kalple olanlar, amelle, uzuvlarla olan şükürleri bir bir gücümüz nispetinde yerine getirmek. Evet. Sonra bu kavim yani sebe halkı param parça haline gelince, yani diyor ya ayet-i kerimede, biz onları tam bir parçaladık. Amir Eşşabi adındaki e, adam diyor ki, alim, Ghassan kabilesi. Onlar Şam'a e, girdiler. Yani e, Ghassan kabilesi olarak parçalanmış, bir parça. Ondan sonra Ensar Yesrib'e. Yani bu Ensar'la kastımız Elis ve Hazrej. Kastetti olsa gerek. Onlar Yesrib'e yani Medine'ye yerleşiyorlar. Huza kabilesi Tuhame bölgesine O Mekke'nin yakınlarında bir yer. Oraya yerleşiyor. Ezdi kabilesi de e, o da bir başka yere yerleşiyor. Bu sevenin helak olmasının neticesinde. Evet. Değerli kardeşlerim bu surede bir başka yerde Allah Azze ve Celle bu zulmeden kavimlerin akıbetinden bahsederken ehlinden şöyle buyuruyor. وَمَا اَرْسَلْنَا ف۪ي قَرْيَةٍ مِنْ نَذ۪يرٍ اِلَّا قَالَ مُتْرَفُوهَا اِنَّا بِمَا اُرْسُلْدُنْ بِهِ كَافِرُونَ Biz diyor bir kariyeye, bir köye yahut bir şehre yani insanları barındıran bir beldeye, şehre bir uyarıcı gönderdiğimizde mutlaka oranın ileri gelen şımarık kimseleri oranın refah içinde olan kimseleri Derler ki sizin, size gönderilen şeyi biz inkar ediyoruz derler. Yani Allah'ın gönderdiği şeyi inkar edelim. <gülüyor> ve bununla da kalmaz. Ve kâlû nehnu ekteru emmâlen ve evlâdâ ve menâhnu bi muazzebîn. Ve biz mal ve evlatça çoklu. Çoğuz. Yani sayımız çok, malımız da çok. Ve menâhnu bi muaddebîn. Bize azap da edilmez diyor. Ne dedi? Amerika'da ölen adam, Yahudi ben 200 yaşına kadar yaşayacağım dedi 101. yaşında öldü onların ecelleri geldiği zaman ne bir saat öne geçerler ne bir saat geri kalırlar evet Allah Azze ve Celle ölümü takdir ettiği anda onun önüne geçiş yok Adam 6 tane kalp değiştirmiş. İsterse 600 tane kalbini değiştirdi. Mah masum mazlum müslüman kimselerin belki de kalbini çaldı, aldı onlarla değiştirdi. Başka da bir sürü uzvunu değiştirmiştir. Ne yaparsa yapsın Allah Azze ve Celle'nin takdiri geldi onu buldu. Bu dünyada gözüken ahireti Allah Azze ve Celle biliyor. La i ve çile ile ona muamele edecektir elbette. قُلْ اِنَّ رَبِّي يَبْسُطُ الرِّزْقَ لِمَنْ يَشَاءَ وَيَاقْتِرْ De ki Rabbim rızkı dilediği kimseye yayar, dilediği kimseye kısar. وَلَكِنَّ اَكْتَرَ النَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ Lakin insanlar ile çoğu bilmezler diyor. Yani rızkı daraltıp genişletmek Allahu u Teala'nın elinde. O zaman ona yönelmek gerekiyor. Ondan istemek gerekiyor. Ve evet. mâ envâlikum velâ evlâtukum billetî tugarribikum indenâ zülfâ Sizin ne mallarınız, ne evlatlarınız bize, bizim katımızda bir yakınlaşmak için yakınlık adettiğiniz şeyler yakınlık veremez. Sizi yakınlaştıramak. Ne mallarınız, ne evlatlarınız bizim katımızda bir yakınlaştırması söz konusu değildir. İlla men amene ve amile saliha fe ulake lehum ceza'i ve hum fil aminun. Ancak iman eden, salih işleyen onlar için katlanmış ceza, yani katlanmış bir karşılık, mukafat vardır. Kat kat. Niçin? Bima amilu, amel ettikleri şeylerden dolayı. Onlar odalarda, yani cennette ki köşklerde emin diyorlar. Emin. Evet. Duhan suresinde ise Allah Azze ve Celle şöyle buyuruyor. cennetin ve ve ahalisinden bahsederken nice cennetler ve pınarlar terk ettiler. Helak oldukları zaman, gerilerinde bıraktıkları şeyden bahsediyor. Ve zuru'in ve mekamin kerim. Ve ekinler ve güzel makamlar terkettiler. Ve na'metin kanu fihâ fâkihîn. İçerisinde eğlendikleri nice, içerisinde böyle hoşça vakit geçirdikleri refah ve bolluğu terk edip bırakıp geçip gittiler. Kezâlike ve evretnâhe kavmen âkharîn. Böylece biz başka bir topluluğu onlara mirasçı yaptık. Onların peşinden başka bir topluluğu getirdik. Bu ayet-i kerimenin açılımı bir başka surede Beni İsrail diye gelmişti. Yani Musa aleyhisselam ve onun takipçilerini Allah Azze ve Celle Firavun ve ahalisine mirasçı kılıyor. Allah dilediğini, getirir, dilediğini götürür. فَمَا بَكَتْ عَلَيْهِمُ السَّمَا وَالْاَرْضُ وَمَا كَانُمُوا مُنْذَرِينَ onlara ne gök ne de yer ağlamadı. Ve mekanımın bariydi. Onlara mühlet de verilmedi. Bu da Firavun ve ahalisinden bahsediyor. İşte kardeşlerim, burada anlatıldığına göre masiyet ehli, kibir ve müstekbir yani büyüklenme sahibi olan kimselerin zilleti bu. Bu Yahudiler de böyle olduğu için onlar korunaklı kalelerine, sağlam kalelerine sığınıyorlar ve netice itibariyle helak oluyorlar. Hem eşleri, kadınları, hem çocukları esir alınıyor, mallarına da el konuluyor. İşte Allah Azze emirlerini küçümseyen kavim de böyle olacak. Durumu böyledir. Diyor. Kim olursa olsun. Diyor ki müellif, bugün yeryüzündeki <gülüyor> Müslümanların. Ama burada kesin ki genel söylenmez. Bazı Müslümanların diyeceğiz. Buraya öyle bir not düşse daha iyi olurdu. Çünkü Müslümanları toptan helak olmuş olarak, toptan zillete girmiş olarak e, tanımlamak asla doğru değildir. Bu hadislere naslara aykırıdır. Bazı kimseler yeryüzünde e, zayıflığı, Ondan sonra acıları, bir takım sıkıntıları ne yapıyorlar? Günahları sebebiyle hasat ediyorlar. Günahlarından dolayı bu acıları, sıkıntıları çekiyorlar. Tabi bu insanın imtihan olması, Müslümanın imtihan olması ayrı bir şey. Bir de günahları sebebiyle zilleti, adili, ayaklar altında olmayı tatması farklı bir şey. Allah Azze ve Celle nankörlük etmeyen emirlerine sahip çıkan zillet içerisinde değil, izzet içerisinde olan kimselerden eylesin bizi. Evet. İbni Kayyum Rahimahullah diyor ki masiyetle yani günahla Allah'a isyanla sevinmek bu, bu hususta yani bu günaha ne kadar çok rağbet edildiğinin ona ne kadar çok dalındığının bir göstergesidir, delilidir. Aynı şekilde isyan ettiği e, isyan ettiği kimseye e, kimseye karşı cahil olduğunun bir göstergesi ve cezasının yani bu isyanın neticesinde elde edeceği cezasını, kötü cezasına karşı cahil olduğunun Tehlikenin ne kadar büyük olduğuna cahil olduğunu, yani bunları bilmediğinin bir göstergesidir. Ve bu sevinci, yani masiyet ile günah ile sevinmek diyor, bütün bunları örtüyor, kaplıyor. Ondan dolayı sevinir. Evet. Yani bir insan masiyetle, günahla sevindiği zaman, bununla Böyle zevklendiği, hoşlandığı zaman bu her şeyi örtüyor işte. Ona ne kadar böyle daldığını, o günahın içerisinde ne kadar çok girdiğini, isyan ettiği şeyi, kimseyi ve bu cezasını, kötü akıbetini hepsini örtüyor. Bu isyanıyla böyle bir hal aldı. Geçmişte yaşamış salih insanlardan bazıları da şöyle dermiş. Ben Allah'a isyan ettiğimde diyor bu isyanımın neticesini eşimin hem bineğimin hem de eşimin huysuzluğunda görürüm diyor. Onlar bana huysuzluk yapıyorsa eşim veya bineğim Allah'a isyan, edişim, isyan edişimdendir diyor. Onların bu tabi kendilerinde bir hata, noksan, günah aramalarından kaynaklanıyor. Her zaman böyle değildi. Ama bunu insanın bu şekilde düşünmesi ve istiğfar etmesi güzel olan. Evet. İmam Şafii rahimehullah'ın hayatından bahsederken o bir gün İmam Malik'le beraber oturuyor. Ona e, İmam Malik'e bir şeyler okuyunca onun da hoşuna gidiyor. İmam Şafi'nin zekası ondan sonra onun böyle dehası parlak böyle zekası hoşuna gidiyor ve ona diyor ki İmam Malik İmam Şafi'ye ben diyor sende Allah'ın senin kalbine bahşettiği bir nur görüyorum onu diyor masiyetlerle, günahlarla söndürme diyor. Bir büyük imam Bir başka bir imama tavsiyesine var. Sakın masiyetle, Allah'a isyanla o nuru söndürmedi Allah-u evet. Değerli kardeşlerim, bu konuyu bir hadisle daha delillendirecek olursak, Abdullah ibn Abbas'tan gelen bir hadiste, hadis Hasan derecesinde, 5 şey, beş şey iledir diyor. Beş tane şey, beş şey iledir beş şey beş şeyi getirir diğer bir anlamda. Da. Nedir onlar? Birincisi ahdi verilen sözü bozan kavim topluluğa verdiği sözü bozan topluma Allahu Teala düşmanlarını musallat eder. Başlarına bela eder yani düşmanını. Evet. İki Allahu Teala'nın indirdiği şeylerle hükmetmeyen kimseler içerisinde Fakirlik yaygınlaşır. Üç, fuhşiyatın, ahlaksızlığın yani. Bunun içerisinde en ileri derecedeki şeyler de girer. Vallahi valim. Fuhşiyatı açıktan yapan, ortaya çıkaran kimseler içerisinde de ölüm yaygınlaşır. Ölüm yaygınlaşır yani artar. Dördüncüsü, ölçü ve tartıyı eksik yapan kimselerden bitkiler men olunur. Yani bitkilerden, yeşilliklerden mahrum olunlar ve kıtla duçar olunlar. Zekatı engelleyen, zekatı vermeyen kimseler ise onlardan da yağmur engellenir. Yağmurdan yana mahrum olurlar. Evet. Bu beş şey getiriyor. Bu hadisin bir başka rivayeti İbn Mace'de gel. Rivayetinde ise Abdullah ibn Amr radıyallahu anh'tan Ömer Abdullah ibn Amr radıyallahu anh'tan şöyle diyor. Aleyhissalatu vesselam, "Ey muhacirler topluluğu, beş özellik verdim. Siz bunlarla müptela olursanız, yani böyle bir belaya çatarsanız ki Bu size inecektir, ben size diyor, bunun yetişmesinden Allah'a sığınıyorum. Yani sizin başınıza gelmesinden Allah'a sığınıyorum. Nedir onlar? Bir kavim içerisinde fuhşiyatın ortaya çıkması, hatta onu ilan ederler, yani açıktan yapanlar fuhşiyatı. O zaman onların arasında, geçmişlerinde, yani daha önce geçen kimseler arasında olmayan bir açlık meydana gelir ölçü ve tartıyı eksik yaparlar noksan yaparlar onları kıtlık yakalar ve şiddetli böyle açlık kıtlık sıkıntılar erzak sıkıntısı yakalar ve sultanın idarecinin zulmü onları tutar yakalar mallarının zekatlarına engel olurlar vermezler Gökten yağmur onlar için men olunur, yani yağmurdan mahrum olurlar. Eğer hayvanlar olmasa, hayvanlar olmasa hiç yağmur yağmaz. Allah'ın ahdini bozarlar, Resulünün ahdini bozarlar, Allah'a yani Resulüne verdikleri sözü bozarlar, Allahu Teala onlara kendilerinden başka bir düşmanı musallat eder ve ellerindeki bazı şeyleri ellerindeki bulunan malları o düşmanlar çekip alırlar Allah'ın kitapları kitabı ile o kimselerin imamları hükmetmezler bu durumda da sıkıntıyı yani savaşı Allah azze ve celle kendi aralarında yapar tüm bu terk edilen şeylerin neticesinde bir ceza var Allah Azze Celle bu gibi belalarla bizi imtihan etmesin kardeşlerim. Böyle bir musibetimiz varsa da uyanıp Allah'a yönelmeyi, tövbe etmeyi nasip etsin. İkincisi, ikinci anlayacak ders. Ehil eşek etlerinden bahsetmiştik ya geçen hafta. Ehil eşek etlerini yemek, yani evcil, bizim tabirimizde evcil eşek etlerini yemek, E, caiz değildir. Haram kılınmıştır. Hem de Hayber'de. At eti ise buna ruhsat verilmiştir. Hadis Buhari'de, Cabir'den gelen hadiste Aleyhisselatü Vesselam buyuruyor ki daha doğrusu Cabir Radiyallahu Anlatıyor Aleyhisselatü Vesselam Hayber günü e, evcil eşek etlerini yemeği yasakladı. Ama at etlerini yemeği ise cevaz zerdir evet. Bu Hayber günü hem de kıtlığı Açlığın daha doğrusu, kıtlık değil de, açlığın çok şiddetli olduğu, ihtiyacın çok şiddetli olduğu bir dönemde, bir zamanda geliyor bu yasak. Subhanallah, imtihana bakın. İnsanlar açlık çekiyorlar yani, aç. Savaş hali ve, ve eşekleri kesmişler, kazanların içerisine koymuşlar, güzelce kızartmışlar, yiyecekler. Aleyhissalatü Vesselam yasaklıyor. Bir başka hadiste yeniyor da hatta. Yendiğine dair rivayet de var. Onu da söyleyeceğim inşallah. Kardeşlerim, haram olan bir şey, haram olan bir şey, helal olan şeyler olduğu sürece kesinlikle yenmez. Yani <gülüyor> alternatif olarak helal bir şey varsa haramı yenir. Haram ancak helak olma korkusuyla, Yani insan açlıktan ölecekse o zaman haramdan haram olan şeyden ölmeyecek kadar bir miktar yiyebilir. Bunu nereden alıyoruz? Ayet-i Kerime'de. فَمَنِ تُرَّ غَيْرَا بَعَغِنْ وَلَا عَذٍ فَاِنَّ اللّٰهَ غَفُرُ الرَّهِمْ Yani kim hadde aşmadan ve taşkınlık etmeden o haram kılınan şeylerden yerse allah Teala bağışlayıcıdır, affedicidir diyor. Evet. O anlattığımız konular içerisinde bir de o pişen etlerin piştiği kapların yık, e, yıkanması söz konusuydu. Önce Aleyhisselatü Vesselam onları kırın diyor. Yani o etlerin evcil, eşek etlerinin pişirildiği kapları kırın diyor. Sonra bunu yerine insanlar yerine getirmeden yıkayalım mı diyorlar. Sonra da yıkanmasını emrediyor. O kapların yani kazanların. Dolayısıyla malın telef edilmesinden e, uzaklaşarak, yıkanarak temizlenmesini emrediyor. Evet. Dolayısıyla da e, kırılması, emri yıkanmasıyla nesk oluyor. İbn-i Kayyum anlattığı üzere böyle. Evet. Bu konuyla ilgili bir hadis daha var. Enes radıyallahu anh'tan gelen. Enes radıyallaha diyor ki Allah Resulü aleyhissalatü vesselam'a bir kimse geldi e, dedi ki eşekler yenildi aleyhissalatü vesselam sukut ediyor sonra ona ikinci sefer geliyor bu adam ikinci sefer geliyor eşekler yenildi susuyor üçüncü sefer yine eşekler yenildi yani o bahsi geçen eşekler yenildi deyince eşekler yok oldu diyor Yani tükendi manasında. Sonra Aleyhisselatü Vesselam bir çağrıcıya, sesleneceği emrediyor. İnsanlar içerisinde Allah ve Resulü sizi evcil eşek etlerini yemekten yasaklıyor diyor. Ondan sonra da kazanlar ters çeviriliyor. İçerisinde etler olduğu halde ters çeviriliyor. Demek ki hepsi daha yenmemiş belki de yemeyen insanlar da vardı bilemiyoruz. Demek orada bir yasak geliyor. Yani imtihan, az önce söylediğim gibi tam böyle açlık anındayken insanlar açla karşı yani sıkıntı çekerken böyle bir zamanda geliyor. Ya biliyorsun ki insan aç kaldığı zaman, hiçbir şey bulamadığı zaman her şeyi yiyebiliyor. Bu da bir imtihan. Üç, 3 alacağımız ders, halpte yani savaşlarda kadınlara ve çocuklara merhamet etmek. Bununla ilgili Beyhaki'de gelen bir hadis var. kitabul ül Edep'te. İbn-i Mübarek'te Zuhd adlı kitabında Hafız Irak'ı e, Hasan bir senetle rivayet etmiş. Diyor ki aleyhissalatü vesselam hadiste nefsimi elinde bulunduran Allah'a yemin olsun ki Allah rahmeti acımayı ancak rahmet sahibi kimsenin üzerine koyar. Acıyanın üzerine koyar. Dediler ki sahabeler, ey Allah'ın Resulü biz rahmet ediyoruz. O zaman biz acıyoruz diyorlar. Yani biz de acıyacağız. Rahmet ediyoruz deyince aleyhissalatü vesselam rahmet. Sizden birinin arkadaşına rahmet etmesi yani bağışlayıp acıması değil insanların hepsine böyle davranmasıdır diyoruz. İnsanların hepsine karşı. Yerli yerince yani. Tabi ki. Buradan da bu Savaşlarda kadınlara ve çocuklara merhametli olunması gerektiğini delil Ancak asıl şeyi söyleseydi sanki daha güzel olurdu. O geçmişte yani geçen hafta daha doğrusu anlattığı konular içerisinde aleyhissalatü vesselam Yahudilerle anlaşma yapıyor. Yani, e, o anlaşma neticesinde kadınları esir alıyor çocukları esir alıyor onlara dokunmuyor bakın onları öldürmüyor hatta e, Medine'ye e, gideceği sıra e, orayı terk etmeden önce o kadınlara o arazide Hayber arazisinde çalışmak üzere belirli bir miktarını o çıkan ürünlerin belli bir miktarını onlara verilmek üzere bir anlaşma yapıyor böylelikle de kadınlara ve çocuklara merhamet etmiş oluyor bu da onun delilidir Esasen. Evet. Bunun haricinde Bedir Savaşı'nda gördük. Ondan sonra Uhud Savaşı'nda, Hendek Harbi'nde, diğer gazvelerde ve seriyelerde aleyhissalatü vesselamın kadınlara, çocuklara dokunmayın. Ağaçlara dokunmayın. Bir sürü bununla ilgili rivayetleri de gördük. Bu da kadınlara ve çocuklara dokunmaktadır. E, hatlerde merhamet etmenin bir göstergesidir, delilidir. Tabi maslahat olursa bakın ağaçlar falan da e, ayette geldiği üzere e, Haşir suresinde anlatıldığı üzere o Nadir oğulların anlatırken söylemiştim ağaçlar da kesilebilir. Eğer kesilmesi gerekiyorsa bir <gülüyor> Müslümanlara sağlayacağı e, faydadan dolayı normalde kesilmez. Yani hiçbir işe yaramayacaksa kesilmez doğru değildir. Dördüncüsü e, savaş için yapılan güzel bir hazırlık doğru bir hazırlık fethi getirir, zaferi getirir. Bu da Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam ve ashabının e, savaş hususundaki yönelmesi hazırlığı ve ve Enfal suresinde ki Allahu Teala'nın şu emrine güzelce uyup sadakat göstermesi neticesinde oluyor ve aiddilahum kuvvetin. Onlar için kuvvetten gücünüzle yani düşmanlar için kuvvetten gücünüzle zetti şeyleri hazırlayın Onlar da böyle hazırlık yapıyorlar. Sonra Allahu Teala'ya tevekkül ediyorlar. Allah Subhanahu Teala Müslümanları Yahudi düşmana üzerine musallat ediyor. Ne yapıyorlar sonra? Kaleye girip Mancılıkları alıyorlar. Oysa ki Aleyhisselatü Vesselam'ın ve ashabının elinde mancılık diye bir şey yok. Mancılıkları alıyorlar. Sonra diğer kaleleri fethedecekleri zaman ki oralar çok sağlam. Giremiyorlar. Çok da yüksek. Anlattım onları. Mancılıkları dikiyorlar, kuruyorlar. Başlıyorlar orayı dövmeye. Ondan sonra Allah-u Teala o Yahudi zalimleri kendi silahlarıyla Müslümanların eliyle vurduruyor. Kendi silahlarıyla vuruluyorlar yani işte eğer güç nispetinde bir hazırlık yapılır. Allah ve رسولüne sadakat gösterilirse Allah azze ve celle düşmanların elindeki silahları da müminlere verir. Tabii bu şöyle anlaşılmasın. Yani senin elinde sadece küçük tabanca, hafif silahlar var. Düşmanın elinde tank, top, ob obüs, füze, ondan sonra uçak vesaire her türlü şey varsa ona karşı çıkıyorsun. Bu olmaz ya. Yani. Bu olmaz. Az çok denge olacak. <gülüyor> belirli bir güç ve kuvvet elde edeceksin. Ondan sonra senin elinde olmayan şeyleri Allah Azze ve onların elinden alır sana kanimat olarak verir. Evet. Bunu ben söylemiyorum. Bunu ahalimler söylüyorlar. Yani e, belirli bir güç olmazsa düşmanın karşısına çıkmak helaka sebep olur. Daha büyük bir fitneye sebep olur. Beşincisi ve sonuncusu değerli kardeşlerim ateşkes anlaşması yapma sonra suçlu olan veya da itham edilen kimselerin cezasının onanması ve hükümleri karinelere, delillere ve bir takım ba bağlantılı şeylere göre hüküm vermek, ahdi bozan zimmet ehline, zim, ehli zimme diye bir kavram var. Ehli zimme, onu söyleyeyim de ondan sonra açıklayalım. E, bu ehli zimmeden aktarılır ah ahdi bozan, anlaşmayı bozan kimselerle karşı anlaşmayı bozmak Müslüman hakimin kararı iledir. Müslüman hakimin kararıyla bunlar yapılabilir, bunlar ca caizdir diyor. ehl Zimme ne demek? İbn-i Kayyım'ın Zimme adı altında kitabı var mesela. Sanıyorum iki ciltlik olması lazım. Müslüman yöneticinin, Müslüman devletin, Müsl İslam'a göre yönetilen devletin e, yönetimi altında yaşayan Yahudi, Hristiyan hatta mecusiler de buna dahildir. E, çeşitli dinlere mensup insanların e, cizre vererek, İslam devletine bir para ödeyerek vergide denilebilir. Bunun karşılığında kendilerinin korunması, rahatça yaşamalarıdır. Ehl-i zimme hukuk, huduye bir hukuk var. Evet. Bunlar ahdi bozarlarsa, anlaşmayı bozarlarsa, Müslüman yönetici de ahdi bozar, onlara gereken cezayı verir. Şimdi bununla ilgili deliyle bakacak olursak anlattık ama tekrar edelim. Geçtiğimiz hafta anlatmıştık. Allah Resulü aleyhissalatü vesselam, Hayber Yahudileri ile anlaşma yaparken kardeşlerim, mallarını, arazilerini Sarıbe'ye sarı ve beyazı yani altını ve gümüşü bir de e, zırhları Müslümanlara terk etmek üzere bırakmalar üzere hiçbir şey gizleme hiçbir şeyi de saklamama üzere anlaşma yapıyor. Eğer böyle yapmazlarsa yani bu e, şartlara uymazlarsa onlar için ne bir zimmet yani koruma ne de bir ahdin anlaşmanın olmayacağını aleyhissalatü vesselam orada bildiriyor. Şimdi buna delalet eden hadis e, Ebu Davut'a sahih olarak geliyor diyor. Ne diyor Aleyhisselatü Vesselam? Şey, daha doğrusu e, yapılan, anlaşmada, yapılan anlaşmada sahabe anlatıyor. Diyor ki o Yahudiler Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'a ile, Vesselam ile altını, gümüşü, ondan sonra zıhları Müslümanlara bırakmak. Sadece Binitlerinin taşıdığı eşyaların kendilerine ait olmak üzere yani onları götürebilirler. Onları almak, hiçbir şey gizlememek ve saklamamak üzere anlaşma yapıyorlar. Eğer gizleyip saklarlarsa onlar için ne bir zimmeh yani koruma ne de bir ahd olmayacağı şeklinde anlaşma gerçekleşiyor. Ama onlar onlar Huyey bin hat, e, Aktab adındaki nadır Ee, oğullarından, nadir Yahudilerinden ileri gelenlerden birisi ki bu öldürülüyor. Evet. Bu adamın bir tulumu, içerisinde altın bulunan tulumu yani bir çuval gibi bir şey saklıyor, kaybediyorlar. Aleyhissalatü Vesselam o Yahudilerden Say'a adındaki bir adama diyor ki Huyey bin Ahtab'ın o tulumu nerede? Ki, diyor ki o da Harp ve harcamalar, yani çoluğa çocuğa harcamalar o paraları bitirdi, yedi bitirdi diyor. Neticede bu tulum bulunuyor. Bunun neticesinde de İbnül Hakik, o Yahudilerin ileri geleninin oğlu, zaten e, babası öldürülmüştü, oğlu öldürülüyor. Buna karşılık kadınlar ve e, çocuklar esir alınıyor. Evet. Neden öldürülüyor? Neden? Çünkü anlaşmaya sadık kalmadılar. Aleyhissalatü Vesselam bir şartla anlaşma yaptı onlarla. Hiçbir şey gizlemeyeceksiniz, gözden kaybetmeyeceksiniz. Onlar anlaşmayı bozduğu için öldürülüyor. Liderlerinden birinin oğlu, liderlerinden birinin oğlu bunun karşısında ceza olarak öldürülüyor. Şimdi burada birkaç madde var, onu söylüyorum, bitiriyorum inşallah. Ebni Kayyum Rahimahullah, bu hadisten bu olaydan birkaç tane elde edilecek bir ders çıkartmış onlar söyleyelim bu ateşkes aktı e, ateşkes aktı Müslüman idarecin imamın bu ateşkes akdini yapması ve onu dilediği zaman fes ettmesi caizdir birincisi bu bu hadise göre ve bu olaya göre Hayber'de yaşanan bu olaya göre. İkincisi anlaşma akdini bir takım şartlara bağlamak caizdir. Yani bazı şartlarla anlaşma yapak, yapmak. Aleyhisselatü Vesselam'ın hiçbir şey kaybetmeyeceksiniz, saklamayacağınız şeklinde bir şart koşması gibi caizdir. Evet. Üçüncüsü suçlu kimselere veya suçla itham edilen kimselere suç Cezanın verilmesi hususunda onay vermek Aleyhisselatü Vesselam'ın o İbni Hakik'in oğlunu öldürmesine onay vermesi gibi. Onun öldürülmesine onay veriyor. Ondan sonra sahabemin birisini emrediyor o da öldürüyor onu. Bu caizdir. Bu diyor ki İbni Kayın Rahmetullah Aleyh adil şeriatın adil olmasındandır. Yoksa zalim siyasetten kaynaklanan bir şey değildir. bir Bilakis adalettir diyor. Dördüncüsü, hükümleri karinelere ve emarelere birtakım takım işaretlere, delillere bağlamak. Ona göre hüküm vermek. Aleyhissalatü vesselam e, Kinane kabilesine mallar çok ve ahitte yakındır diyor. E, bununla, bununla bu kavmin yalan söylediğine delil getiriyor. Çünkü onlar ne diyorlar? Harpler ve harcamalar bu kaybolan eşyadan için bitirdi, yok etti deyince onların gelen söylediğine işaret ediyor. Birtakım karinelerle yani işaret ve alametlerle hüküm verilmiş oluyor. Beşincisi Evet. Bir söz ki o söz üzere yani söylenen söz üzere yalan olduğuna dair bir karine bir alamet olursa o zaman o söyleyen kimsenin sözüne it, e, itibar edilmez, iltifat edilmez. E, bu durumda e, o karinelere göre hareket edilir ve o sözü söyleyen ama yalan söyleyen kimse hain kimsenin konumuna indirgenir ve cezası verilir demek istiyor yani. Altıncısı zimme ehli kimseler az önce bahsettiğim, bahsettiğim kimseler İslam e, devletinin Yöneticisinin korumasının altında olan zimme ehli, ehli zimme bir şeye muhalefet ettiği zaman yani şart koşulan şeylerden bir şeye muhalefet ettiği zaman onlar için ne bir zimmet kalır ne malları ne de kanları e, korunmuş olur o helal olmuş olur yani. O zaman kanları ve malları helal konumuna düşer. Hülasa kardeşlerim, e, özet olarak ateşkeş anlaşması, ondan sonra suçlu kimseler, yani itham edilen kimselere cezanın verilmesi, bunun karanlaştırılması ve e, zimmet ehlinden ahdi sözü bozan kimseler, bu bozma esnasında münasip kararların onlara yönelik uygun bir takım kararların alınması ve başka şeyler Müslüman idarecinin, hakimin e, inisiyatifine terk edilmiştir. diyor Hülasa budur. Buradan çıkartılacak bu. Değerli kardeşlerim, Allah adl-i celle a.s.m'in savaşlarda ve savaşların dışında yaşadığı bu olaylardan hakkıyla bizim ibret ders almamızı ve kendimizi geliştirmemizi nasip etsin. Amin. Bizleri, çevremizi, çocuğumuzu e, İslam nesillerini ıslah etsin. Amin. Ve yolunda iman ve şahadete ermiş olarak ölmeyi nasip etsin. Hazeb Allahu ve sallallahu